Şimdi bu ayet kelimeler, bilinmesi gereken, itikad edilmesi gereken ayet kelimelerden. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala İsa aleyhisselam'ı göğe kaldıracağını ve kıyamet günü tekrar göndereceğini ve Yahudilerin Hristiyanların onu bileceğini, tasdik edeceğini ve onu tasdik etmeden ölmeyeceğini söylüyor. İneceğine dair ifade hadis-i şerifte. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamet alametlerinden bahsederken İsa aleyhisselamın dikili taş denilen mevkiye iki meleğin kanadında ineceğini, gidip deccalı bulacağını, onu öldüreceğini ve Müslümanların emrine gidip tabi olacağını zikrediyoruz. Kardeşlerim fiten bahisleri Gerçekten çok ciddiyetle üzerinde durularak Okunması gereken Güzel güzel üzerinde düşünülmesi gereken meselelerdendir Allah subhanahu ve teala Resulü ile bize Kayıptan o kadar çok haber vermiş ki Ve Allah onlardan razı olsun sahabeler Şöyle olursa ne olur benim başıma gelirse ne olur tipinde o kadar çok soru sormuşlar ki bugün bizler o hallere düşer olduğumuzda nasıl hareket edeceğimizi nasıl bir tavır takınacağımızı hiç düşünmeden uyacağımız naslar ve cevaplar vardır. Ve hiç aklımıza bile gelmese hiç böyle hayal bile edemeyeceğimiz meseleleri işte şu şu şu şu, şu olacak diyerek teker teker zikredilmiş ve bunlardan sonra kıyamette kopacak denmiştir. İşte bu bablardan birisi Deccal, İsa İslam, Mehdi bunun üçü hep hemen hemen aynı babdan zikredilir. Ve hepsi de sanki bir anda aynı zamanda yaşayacağından bahsedilir. Kur'an'da geçmiyor diye birçok sayısı bunu inkara gitmiştir. İnkara gitme sebepleri ise hep Yahudilerin vermiş olduğu vesvesedendir bugün hala hadis şeriflerde zikredilen yerlerde adım başı karakolları gözetleme yerleri vardır Müslümanları kastetmiyorum kafirlerin ama Müslümanların arasındaysa hala bir iftira kampanyası vardır böyle bir şey yok Kur'an'da böyle bir ifade mi var var mı deccal var mı Mehdi tipinde Öyle hareketlere girmişlerdir ki ya gavur bile inanıyor. Yani bakın gavur bile bunun doğruluğuna inanıyor. Ve hiç ihmal etmiyor. Dikkat edin Müslümanların arasına muhakkak onlar unutmaya başladı mı birini çıkarırlar. O adam ya mehdiliğini ilan eder ya İsa Aleyhisselam olduğunu iddia eder. İşte inmişler şöyle der. Hep bunun güncelliğini korurlar. Sırf onların bu konudaki itikadını bozmaları için. Ama maalesef biz de oturup da Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini anlamaktan, okumaktan aciz. Ama inkara geldiğimi bilmediğimiz şeyleri sonuna kadar konuşmayı seven insanlar haline gelmişiz. Sanki serbandan gelen bir rivayet var. Allah diyor bir kavme azap edeceğinde onlardan ameli alır, onların her yerde celal ettiğini görürsün diyor. Sanki o hallere gelmişiz Allah muhafaza. Burada İsa aleyhisselam'ın öldürülmediğini diye çekildiğini zikrediyor. Bu Ehli Sünnet'in itikadıdır. Allah onu kendi katına çıkarmış ve katlarından birinde tutuyor. Zamanı geldiğinde yeryüzüne indirecek ve Adem oğlu gibi yaşayacak müminlerin emrine gidip tabi olacak ve yeryüzünde Allah'ın takdir ettiği gibi yaşayacak evlenip çoğalacak ve Medine'de Mescid-i olduğu yerde orada yatan üç kişinin yanında dördüncü yatan olacak. Genel rivayetler bu. Ve şu an Allah'ın takdir ettiği bir ölü veya uyku şeklinde Allah'ın takdir ettiği yerdedir. Evet, 160, 161 ve 162 Yahudilerin zulümleri ve birçok kimseleri Allah yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine helal kılınmış şeyleri yasakladık. Kendilerine yasaklanan faizi almaları ve haksız yere insanların mallarını yemelerinden ötürü onların küfür içinde olanlarına elen verici bir azap hazırladık. Fakat onlardan elinde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilen kitaba ve senden önce indirilmiş olanlara inanırlar. Namaz kılanlara, zekat verene, Allah ve ahiret gününe inananlara elbette büyük bir mükafat vereceğiz. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bu ayet kelimelerde, işlemiş oldukları büyük günahlarla zulümleri sebebiyle Yahudilere daha önce kendilerine helal kılmış olduğu temiz şeyleri haram kıldığını haber veriyor evet Allah azze ve celle onları serbest bırakmış onlarda kitaplarında yoruma gidip tahrifata girişmiş ve kendileri için daha önce helal olan şeyleri değiştirerek bir zorlaşma daraltma derinleşme olarak bunları kendilerine haram kılmışlar evet Yine Allah subhanahu ve teala başka ayetlerinde Tevrat inmezden evvel İsrail'in kendi nersini haram kıldığından başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi buyurulmaktadır. Ee, burada maksat kardeşlerim bütün yiyecekler İsrail'in kendi kendine deli etlerini ve sütlerini haram kılması dışında Tevrat'ın inmesinden önce helal idi. Sonra Tevrat'ta birçok şeyi haram kıldı. Nitekim Enam suresinde de Yahudi olanlara da bütün tırnakları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da üzerlerine haram kıldık. Bunlardan sırtlarına ve bağırsaklarına yapışan ve kemeye karışan müstesnadır. Biz onları zülümlerinden dolayı cezaya çarptırdık, duyurmuştur. Allah'ın Süfâna kuvvetil ve Teala yine Kendilerine yasaklanan faizi almalarını buyurmuş Allah onlara faizi yasaklamışken Onlar bunu aralarında alıp vermişler Çeşitli şüpheli yollar ve hilelerle Onu alma yollarını aramışlardır İnsanların mallarını batıl yollan yemişlerdir allah Teala onların küfür içinde olanlarına Elem verici bir azap hazırladık Buyurduktan sonra Fakat onlar da dinlerinde sebat edenler faydalı ilimde derinleşmiş olanlar inanırlar. Sana indirilen kitaba ve senden önce indirilmiş kitaba da inanırlar. Yani burada İslam'a giren ve Allah-u Teala'nın Resulü'nü göndermiş olduğunu doğrulayan Abdullah İbni Selam, Salabe İbni Saye, Esed ve Zeyd İbni Saye ve Esed İbni Ubeyt hakkında nadir olmuştur. Bunlar Yahudi alemleri idi ve Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik edip İslam'a gelen şereflenen insanlardır. İşte onlara elbette büyük bir mükafat vardır. Cenneti vereceğiz demiştir Rabbimiz Fahri ve Aleyhi. 163, 164 ve 165 Nuh'a ondan sonra gelen peygamberlere İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik. Davud'a da zeburu verdik. Kıssalarını daha önce sana anlattığımız peygamberlerle kıssasını sana anlatmadığımız peygamberlere de ve Allah'a Musa ile de konuşmuştur müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler olarak ta ki peygamberler geldikten sonra insanların Allah'a karşı ücretleri kalmasın Allah aziz hakim olandır burada Allah subhanahu ve teala peygamberler kafirisini ne yapıyor sayıyor onları ismen saydığı gibi onları şerefle kılıyor dikkat burada da Allah subhanahu wa ta'ala peygamberleri ismen teker teker sayıyor. Onlar şunlar şunlardır diyor. Nuh'dan başlıyor. Diğer peygamberlerin hepsine teker teker vahyettiğini söylüyor. Ve arkasından Davut'a da zebur verdik. Diğer yerlerde Meryem oğlu İsa'ya İncil verdik. Musa'ya Tevrat'ı Ali Aleyhissalatü ve da Kur'an'ı verdiğini ve bazı peygamberlerde sayfeler verdiğini söylüyor. Demek ki bütün peygamberlere neymiş? Vahiy geliyormuş. Kardeşlerim vahiy kelimesini ele aldığımızda demek ki Allah Subhanahu ve Teala'nın insanların içinden seçtiği ve elçiler gönderdiği, onlara verdiği emirler var ve bu emirlerde o insanlar tarafından halklara ne yapılır? iletilir burada sadece vahiy deyip geçersek bunun içi boş kalır ama bu vahiy nasıldı? ne şekilde geliyordu? nasıl iletiliyordu dersek Nuh'a vahiy ettik derken Nuh Aleyhisselam'ın Zebur, İncil, Tevrat Kur'an gibi bir şey var mı? yok demek ama bir vahiy var 950 sene bu vahiy nedir? demek ki sözlü bir vahiy İncil yazılı sözlü ve yazılı yani vahiy medlu ve vahiy gayri medlu diye vahiy iki kısım bir cüzü yazılı bir cüzü ise yazısız olanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ise bana diyor her ikisi de verildi hem yazılı hem de sözlü ve ben size iki şeyi emanet bırakıyorum bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız derken yazılı ve sözlü olan vahiy kastetmiş ikisinin bir bütün olduğunu ve biraz önceki ayetlerde de gördük bunların arasını ayırmaya çalışanların ikisi arasında bir yol tutmaya çalışanların asla felaha eremeyeceğini ve ancak onların kafir olduğunu Allah Azze ve Celle bildiriyoruz Evet. 166, 67, 68, 69 ve 170 Lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Esasen şahit olarak Allah yeter. Muhakkak ki küfredip insanları Allah yolundan alakoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir muhakkak ki küfreden ve zulmedenleri Allah bağışlayacak ve onları doğru yola iletecek değildir. Ancak cehennem yoluna iletilecektir. Onlar orada temelli kalıcıdırlar. Bu ise Allah'a pek kolaydır. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden gerçekten geldi. Kendi yararınıza olarak hemen iman edin. Eğer küfrederseniz muhakkak ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır Allah alim hakim olandır evet Allah ey insanlar Hazreti Muhammed'e uyun diyor Nuh'a ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik ayeti kerimesi Hz. Peygamber'in peygamberliğini ispat ve onun peygamberlerini inkar eden müşrikler ile ehli kitabı bir ret manası taşıdığı için burada Allah-u Teala lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder buyurmuştur. Yani ey Resul'um seni yalanlayıp sana muhalefet eden kafirler sana inanmıyor ve küfrediyorlarsa Allah-u Teala senin onun elçisi olduğuna şehadet eder Öyle bir elçisin ki sana önünden ardından da dağıtıl, sokulamak o hakim Hamid tarafından indirilmiştir diyor. Yine allah Teala melekler de şahitlik eder buyuruyor. Allahu Teala'nın bu hususta sana şahitlik etmesiyle birlikte onlar da allah Teala'nın sana vahyedip indirdiği ve sana gelen şeylerin doğruna şahitlik eder buyurmuştur. Yine Abbas'ın da buyurduğu teala muhakkak ki küfür edip insanları Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz derin bir sapıkla düşmüşlerdir buyurmuştur. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim, Yahudilerden bir grup Ali Selatü vesselam'ın yanına gelip Allah Resul onlara şöyle diyor. Muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Onlar biz bunu bilmiyoruz diyorlar. Allahü Teala Lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder ve onu bilerek indirmiştir. Ayetini indirdir onları okudu. Evet. Allah u Teala ey insanlar, Peygamber size Rabbinizden gerçekten geldi, kendi yararınız olarak hemen iman edin buyuruyor ki, Muhammed Aleyhisselamı size hidayeti, hak dini, Allah'tan şifa vereceği yeterli açıklamayı getirmiştir buyurmuştur. Sonra eğer küfür ederseniz muhakkak ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır buyuruyor. Yani Rabbimiz Tanahı ve Teala sizden ve sizin imanınızdan müstahinedir. Sizin küfür etmenizde ona hiçbir zarar veremezsiniz buyurmuştur. Aleykümselam ve rehmatullahi ve Berekat. Hoş geldiniz kardeş. Gününüz barek olsun. 171 Ey ehli Kitap dininizde taşkınlık etmeyin Allah katında ancak gerçeği söyleyin Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın peygamberi onun Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur Allah'a ve peygamberlerine iman edin Allah üçtür demeyin kendi yararınız olarak bundan vazgeçin Allah sadece bir tek ilahtır çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde olan da onundur. Vekil olarak Allah yeter. Burada kardeşlerim Allah üçtür diyen Hristiyanlar hatta aşma ve övmede ileri gitmekten men olmuyorlar. Bu Hristiyanlarda çok. Onlar İsa'yı doğrulamanın hududuna tecavüz etmişler ve onu allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu derecenin üstüne yükseltmişlerdir. Onu peygamberlik makamından alıp Allah'a ibadet ettikleri gibi Allah'tan başka ibadet edecekleri bir ilah edinmişler. Hatta onun dini üzerine olduklarını sananlardan bazısı onun taraftarıyla ona uyan hakkında da haddi aşarak onların günahsız olduklarını ileri sürmüşler. Hak ya da batıl olsun sapıklık ya da doğru yol olsun, sıhhatli ya da yalan olsun, onların her söylediklerine uymuşlardır. Bunun içindir ki Allah subhanahu ve teala onlar Allah'tan gayri hahamlarını ve rahiplerini Rablar edindiler buyurmuştur. İşte Adi bin Hatem'den gelen bir rivayette, Adi daha önce Medine'de e, Hristiyanlardan İncili bilenlerden, güzel okuyanlardan, vaz edenlerden birisi. Ali sallallahu aleyhi ve arkasından konuşan birisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Medine'ye hicret edince o da korkudan şama kaçıyor. ablası peygamber Ali sallallahu aleyhi ve dinliyor, hoşuna gidiyor ve adiye mektup yazıyor. Ey adi, sen diyor Muhammed'den kaçma. O çok güzel konuşuyor. Gel onu bir dinle diyor. Adi yola çıkıyor, geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da tam mescide girdiğinde Adi bunu okuyor yani onlar Yahudiler, hahamlarını Rah Hristiyanlar Rahitlerini Rablar edindiler Adi diyor ki biz onları Rab edinmiyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüyor bakıyor boynunda kocaman bir haç ey Adi önce şunu boynundan bir çıkar siz onların doğru dediğine doğru, helal dediğine helal diyor musunuz? Evet. İşte Rab edinme olur diyor. Evet kardeşlerim, demek ki aşırı gidin gitme, Rab edinme, övme, nerelere kadar insanı götürüyor. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmede ileri gittikleri gibi beni aşırı övmeyiniz. Muhakkak ki ben sadece onun kuluyum. Binaenaleyh Allah'ın kulu ve Resuluyum. Resulü deyin. Kime yapıyor bu nasihatı? Bizler öyle hale gelmişiz ki ne söylenirse sanki zıttını yapma dinden bir emir olmuş bizde. Yani okumaya okumaya, okumaya okumaya Allah'ın ayetlerinden geri dura dura dura dura öyle hallere gelmişiz ki kardeşlerim Allah bizlere mağfiret etsin, Allah bizlere merhamet etsin, Allah bizlere acısın. Okuduğumuz ayetin de sanki zıttını yapmaktan böyle zevk duyan, sanki bu imana kayıtlı kılınmış gibi anlayan insanlar haline gelmişiz bugünkü mevlidler, bugünkü aleyhissalatü vesselam efendimize yakılan naatlar, onunla alakalı yapılan dualar insanları cennete bile sokmayacak hale getirirken insanlar bununla cennet murat ediyor. Görüyor musunuz iblisin çalıştığını İblisin ve avanelerinin insanı haktan alıp batılı hak gibi göstermesi öyle hale gelmiş ki Bugün ona batıl, bu haktır deme bile insanı şöyle bir düşündürüyor. Dediğinde bile sen sapık, karşıdaki ise güya ihlaslı ve samimi oluyor. İşte hakla batıl nasıl bu şeylere gelmiş, biz nasıl böyle düşünüyoruz? İşte bakın da düşünün, ibret alın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Enes İbni Malik'ten gelen bir rivayette bir adam Ey Muhammed Ey Efendimiz Ey Efendimiz'in oğlu Ey en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu diyor Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor Ey insanlar bu sözden sakının Şeytan sizi alıp götürmesin Şeytan sizi saptırmasın. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah'a yemin ederim ki Allahu Teala'nın beni koymuş olduğu dereceden daha yüksek beni yükseltmenizi sevmem ve istemem. Evet. Sahabelerin gelip de ey Allah'ın Resulü sen kendini kendi nefsinde unuluyorsun peki biz seni nasıl uyulayacağız? Biz sana ne diyeceğiz? İşte namazda okuduğumuz sali ve barik var ya işte bu bize öğretiliyor. İşte bunun dışında bize düşen bir şey yok. Ve kim benim yanın e, kim kimin yanında benim ismim geçerdi, anılır da bana salatü selam getirmezse bunun yerde sütsün diyor. Yani Ali selamü sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi ifadeler sahihtir sünnette gelmiştir bu şekilde zikretme üzerimize bir yüktür ve kim bunu yaparsa aynı anda da sevap alır yapmazsa da bu yerde zaten sürtecek ve cezasında alacak 172 ve 173 nefih Allah'a kul olmaktan asla çekinmez Gözde melekler de. kim ona kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara mükafatlarını ödeyecek ve daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluk etmekten çekinenleri ve büyüklük taslayanları elem verici bir azaba uğratacaktır onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı bulamazlar burada Allah subhanahu ve teala Hazreti İsa'nın yalnızca ve yalnızca Allah'ın kulu olduğuna işaret ediyor ve ayeti kerimede Mesih de Allah'a kul olmaktan asla çekilmez, çekinmez çekilmez diyor İbn Abbas'tan gelen rivayette o asla büyüklük taslamaz anlamına gelmiştir, duyurmuştur. Nesih de, gözde melekler de Allah'a kul olmaktan asla utanmaz diye tefsir edilmiş. Meleklerin beşerden daha üstün olduğu görüşüne sahip olanların bir kısmı ise ayette gözde melekler buyurmuş. Ancak burada böyle bir delalet yoktur meleklerle insanlar birbirinden kıyaslanmaz bile ve kıyaslanması da ne yapmaz gerekmez, düşünülmez çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah melekleri nurdan Adem'i topraktan cinleri de zehirli dumansız bir ateşten yaratmıştır. Melekler erkekliği, dişiliği olmayan Allah'ın emretmiş olduğu işleri yapan varlıklardır. Cinler ve insanlar kulluk için yaratılmış emanet sunmuş yaratıklardır, varlıklardır demiştir. Evet. Allah bize emredilenden hareket etmeyi, nehilden işlerden uzak durmayı nasip etsin. 174 ve 175 ey insanlar, Rabbimizden size açık bir delil geldi. Ve size apatit bir Nur indirdik. Allah'a iman edenleri ve onun kitabına sarılanları Allah rahmetine ve boy nimetine kavuşturacaktır. Onları kendisine götüren doğru yola eriştirecektir. Allah subhanahu ve teala bütün insanlara hitaben, onlara kendisinden büyük bir delil Burhan geldiğini haber vermekte, bu özrü kesinlikten ortadan kaldıran, şüpheyi gideren bir delil ve hüccettir. Bunun içindir ki size apaçık bir nur, Hakk'a açıkça delalet eden bir ışık indirdik buyurmuştur. İbnü Cerih bu Kur'an'dır demiştir. Allah sübhanu ve teala Allah'a iman edenleri ve ona sarılanları kulluk makamıyla bütün işlerde Allah'a tevekkül makamlarını birleştirenleri yani burada iman edenleri ve Kur'an'a sarılanları diyor. Allah'ın rahmetine ve bu nimetine kavuşturacağını onlara acıyarak merhamet edecek onları cennete koyacak onlara ihsanı ve nimetiyle sevaplarını arttıracak derecelerini kat kat yükseltecektir. Evet. Ali bu Ebu gelen bir rivayette kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an Allah'ın doğru yolu ve onun sağlam ipidir buyurmuştur. 176 Senden fetva isterler, de ki, size babası ve çocuğu olmayanın mirası hakkındaki fetva'yı Allah veriyor. Çocuğu olmayıp bir kız kardeşi bulunan erkek ölürse, bıraktığının yarısı kız kardeşine kalır. Sakat kız kardeşinin çocuğu yoksa kendisi ona tamamen varis olur. Eğer iki kız kardeş kalmışsa bıraktığının üçte ikisi onlaradır. Eğer erkekli bir kadınla bir çocuk kardeşi varsa erkeğe iki kadının hissesi kadar pay vardır. Şaşırırsınız diye Allah size açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir bu miras ile ilgili gelen Allah Azze ve Celle'nin Bu Buhar'dan gelen Nasil'de kardeşlerim Beran'ın rivayetinde o şöyle demiştir son nazil olan sure tövbe suresi son nazil olan ayette kelale ayetidir yani kelale hiçbir akrabası olmayıp da, yani çocuğu olmayıp ölen ve ölenin bıraktığı miras ayetidir buyurmuştur. Evet. Bu da Allah subhanahu ve teala'nın fetkasıdır. Ee, Ömer i̇bn Hattab'dan gelen bir rivayette kırmızı derelerimin olmasından şu üç şeyi Aleyhissalatü Vesselam'a sormuş olmayı daha çok isterdim demiştir. Kendisinden sonra halife kim olacak? Mallarımızın hakkında bize zekat yazıldı ama onu sana vermeyeceğiz diyen bir kavimle muhaber etme kelal mı? Ve kelalenin mirastaki hükmü nedir? Bu üç taneyi sormayı Allah Resulü'ne sormayı çok çok isterdim buyurmuştur. Yine Hz. Ruma'dan gelen bir rivayette kardeşlerim, bu konuda Ebu Bekir'e muhalif olmaktan utanırım. Ebu Bekir o çocuk ve çocuğun babası dışındakiler dermiş. Yani bu kelale meselesinde. Hamd Allah'adır. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiretçileri. Bu surede burada bitti. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah subhanahu ve teala cehaletimizi gidersin. Doğruyu, kendinden gelen ilmi, şeytanın vesvesesini, hilesini karıştırmadan öğrenmeyi nasip etsin. Nesillere aktarmayı nasip etsin. Bunu da bize ahirette azık etsin. Velhamdülillahi Rabbil